Taif Yolculuğu ve Miraç Olayı Herkesin düşman olduğu, İslam'ı teklif edecek bir tek muhatabın bulunmadığı bu sıkıntılı günlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük desteği olan Ebu Talip öldü. Ebu Talip, Müslüman olmamasına rağmen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her türlü yardımda bulunuyordu. Onu Mekke Devleti'nin baskılarına karşı koruyordu. Bunun için Ebu Talip ölünce küfür devleti Müslümanlara uyguladığı işkence ve baskıyı daha da artırdı. Aynı günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti de vefat etmişti. Hazreti Hatice daima kocasının emrinde ve ona en büyük destek olmuş... Şerefli bir Müslüman, örnek bir hanımdı. Her şeyiyle kendini Allah'a ve onun Resulüne adamıştı. Amcası ve hanımı bu şekilde ölünce artık Mekke'de İslam'ı tebliğ imkanı kalmamıştı. Her taraf düşman dolu, Müslümanlar, Mekke rejiminin baskısı altında hiçbir şey yapamaz duruma gelmişlerdi. İmkan bulan Habeşistan'a hicret ediyor, bulamayanlarsa işkence görüyor, hapse atılıyor, hakaret ediliyor. Fakat bütün bunlara rağmen inançlarından hiçbir taviz vermiyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisini dinleyecek bir tek kişi bulsa, Hemen ona İslam'ı tebliğe koşacaktı. Fakat insanlar kendilerini sömüren şirk düzeniyle o denli kaynaşmışlardı ki Allah'ın peygamberini dinlemiyorlardı bile. Allah'ı unutmuş olan bu insanlar putlara tapmayı yeterli görüyorlardı yaşamlarını devam ettirmek için. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğden geri duramazdı. Duramadığı için İslam'ı tebliğ etme imkanı bulur ümidiyle Arabistan'ın Taif şehrine gitti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Taif'teki akrabalarım beni dinlerler düşüncesi vardı. Fakat bunu da her zaman daha iyi biliyordu ki bu dava bir akrabalık davası değildi. Onun Mekke'de de akrabaları vardı. Ama bu akrabalar başta amcası Ebu'l Hep olmak üzere ona ve onun davasına düşman kesilmişti. Bu dava akrabalıkların üstünde milliyetlerin fevkinde olan bir davaydı. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onlara dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar,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 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taif'te Mekke'dekine benzer bir muamele ile karşılaştı. Çünkü küfrün hepsi aynıdır. Bizzat kendi sözüyle küfrün hepsi tek bir millettir. Onun için Mekke, Taif veya başka bir yerin putperestliği arasında bir fark yoktur. Böyle olduğu için Mekke'de insanlara kul olanlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl muamele ettilerse Taif'teki insanlar da öyle yaptılar. Onu dinleme yerine onu kovdular, taşladılar, sokak serserilerini peşine taktılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten hiçbir netice alamadı. İnsanların bu şekilde gerçeklerden kaçmasına Allah'ın Resulüne sırt çevirmelerine üzülen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'ye geri dönerken Allah'a şu şekilde yalvardı. Allah'ım, bu insanların benden kaçışı, senin emirlerini dinlemeyişleri, acaba ben tebliğ görevimi gereği gibi yerine getiremeyişimden mi kaynaklanıyor? Bunun üzerine Allah, bir cin taifesini kendisine gönderdi ve o cinler Müslüman oldular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bununla teselli buldu. O insanların da cinlerin de peygamberiydi. Mekke devletinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara uyguladığı işkence ve terör olanca hızıyla devam ederken bir gece Allahü Teala peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi teselli etmek ve kendi ayetlerini ona göstermek için onu önce Kudüs'te bulunan Mescidül Aksa'ya oradan da göklerin ötesinde ...kendisine en yakın makam olan Sidretül Münteha'ya götürdü. Bu semavi gece yolculuğunda... ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme... ...cennet ve cehennem ve bu ikisine girenlerin halleri gösterildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...yetim malı yiyenlerin, faiz çalıştıranların... ...zina yapanların, kocalarına ihanet eden kadınların ve insanlara zulmedenlerin cehennemde çektikleri azabı gördü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir gecede Mekke'den Kudüs'e, oradan da semaya gidip geldiği haberini duyan Mekkeli Kureyş'in ileri gelenleri şaşırıp dedikodu etmeye başladılar. Öyle ya bir gecenin çok az bir bölümünde Mekke'den kalkıp, Kilometrelerce uzakta bulunan peygamberler diyarı Kudüs'e gitmek. Oradan da kalın atmosfer tabakasıyla birlikte diğer gök tabakalarını geride bırakıp insanın düşünce sınırının dışında bir makama ulaşıp tekrar geri dönebilmek. Bütün maddi hesaplara göre mümkün olmayan bir olaydır bu. Bu bir mucizeydi. Ama Kureyşlilerin inanmak istemedikleri bir gerçek vardı bu olayın içinde. Olayı gerçekleştiren Allah, olayın kahramanı da Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdi. İşte onlar bu inceliği kavrayamamışlardı. Akıllarını ilahlaştıranlardan da bu inceliği kavramalarını beklemek doğru değildi. Aklın idrak edemediği daha nice alemler vardır. Bunlara gayb alemi denir. Mümin gayb alemine inanmak durumundadır. İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs Mescidi Aksa, kendisini Yahudinin istilasından kurtaracak mücahit, gönül erlerine muhtaçtır. Mescidi Aksa kurtulursa o zaman Miraç olayına verdiği mesaj anlaşılmış olur. Değilse kandil simidi kadar ucuzlayan Miraç'ın kazancı da ancak kandil simidi olur. Yaptıkları dedikodularla yetinmeyen Mekkeli müşrikler, Hazreti Ebubekire gidip, bu ilahi mucizeyi alay konusu yaptılar. Senin adamın dün gece Kudüs'e, oradan da Semaya çıkıp tekrar Mekke'ye döndüğünü söylüyor. Ne dersin diye sordular. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhın cevabı net ve samimiydi. O dediyse doğrudur cevabını verdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhın o yüce ihlasına karşılık olarak. O günden itibaren kendisine Sıddık yani çok doğru, çok vefalı lakabı verildi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı müşrikler baskılarını daha da artırdılar. Öyle oldu ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam ancak senenin belli bir mevsiminde Mekke'de kurulan panayırlarda tebliğ imkanı bulabiliyordu. Mekke'ye gelen yabancıların çadırlarına gidiyor, onları Allah'a çağırıyordu. Fakat hiç kimse bu ilahi çağrıya cevap vermiyordu. Bir defasında tam 15 çadırdan kovulmuştu. Fakat o İslam'ı tebliğ için 16. çadıra gitmeyi ihmal etmedi. Kovulma, azarlanma, dövülme onu davasından alıkoymuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çağırdığı insanlara La ilahe illallah din İran ve Bizans yıkılacaktır diyordu. Bizans ve İran, miladi 7. yüzyılın dünya üzerindeki süper devletleri. Bu iki imparatorluk sömürüyordu bütün dünyayı. Onların çökeceği hayal bile edilemiyordu. Kene gibi kanını emiyorlardı insanların. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu süper güçlerin devrileceklerini yerlerine İslam devletinin kurulacağını müjdeliyordu. Nihayet Medine'den gelenlerden bir grup merak ederek dinlemeye başladılar Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onlara İslam'ı anlatarak Kur'an'dan ayetler okudu. O okudukça onu dinleyenlerin gönüllerine bir şeyler iniyordu. Dinledikçe sarsılıyor, sarsıldıkça da kendilerinde bir değişiklik oluyordu. Hiç duymamışlardı böyle güzel sözleri. Adeta nefes almadan dinlediler Allah'ın son peygamberini ve teslim oldular ilahi mesajın emirlerine. Bu şekilde Müslüman olan bu Medineliler altı kişiydi. Daha sonra Ensar yani dinin yardımcıları adını alacak olan bu güzel Müslümanlar... Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den son emirleri alıp memleketlerine döndüler ve orada İslam'ı anlatmaya başladılar. Bir sene sonra aynı mevsimde sayıları 12 kişi olan Medineli Müslüman grup Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek için Mekke'ye geldi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam onlarla gizlice akabedenilen yerde buluşup şu talimatı verdi. Asla Allah'a ortak kimse tanınmayacak, hırsızlık yapılmayacak, zina edilmeyecek, evlat öldürülmeyecek, hiç kimseye iftirada bulunulmayacak ve yalan söylenmeyecek. Allah'ın emirlerine isyan edilmeyecek. Bunlara vefa gösterirseniz, ''Size cennet vardır.'' Onlar da bu söylenenleri kabul ettiler. Bu anlaşmaya akabe dendi. Bu emirleri seve seve kabul eden Medineli Müslümanlara, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab bin Umeyr'i hoca olarak verdi. Mus'ab onlarla beraber Medine'ye giderek Müslümanlara İslam'ı öğretip başkalarına da tebliğ etti. Böylece İslam Medine'ye sıçramış ve her evde konuşuluyor olmuştu. Bir sene sonra Medineli Müslümanların sayısı yüze yaklaşmıştı. Bunlardan 70 kadarı Musabla beraber Mekke'ye gidip, kanları pahasına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi koruyacaklarına dair söz verdiler. Bu arada Mekkeli kâfirler olup bitenlerin farkına varmış ve yeni planlar yapmaya başlamışlardı. Medinelilerinde Müslüman oluşlarına tahammül edemeyen Mekkeli müşrikler, her yerde Medineli Müslümanları aramaya koyuldular. Öyle ki Medineli Müslümanlardan Sa'd bin Ubade yakalanmış... Kendisine işkence bile yapılmıştı. Fakat Saad bir yolunu bularak işkenceden kurtulmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine gizlice Medineli Müslümanları örgütledi ve onları idare etmek için nakip denen 12 lider seçti ki kafirlerden işkence görüp kurtulmayı başaran Saad bin Ubade bu örgüt liderlerinden birisiydi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan son emirleri aldıktan sonra bu Müslümanlar Medine'ye geri döndüler ve bu güzel şehri daha da güzelleştirecek olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine hazırlamaya başladılar.